Ey ki halkı da resulleri yalancı saydı. Şuayb onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbü'l-alemindir. Ölçeği tam ölçünde, eksik ölçüp Hak yiyenlerden olmayın. Doğru terazî ile tartın. Halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın. Sizi de, sizden önceki nesilleri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışsın. Bize hiçbir üstünlüğün yok. Sen de bizim gibi bir insansın. Doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz. Eğer peygamberlik iddiasında isen, Haydi gökten üstümüze bir parça düşür. Üstümüze azap indir. Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi biliyor, dedi. Hasılı onu yalancı saydılar. Bunun üzerine o gölge gününün azabı onları bastırıverdi. Gerçekten o müthiş bir günün azabıydı. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş rahmet sahibidir.''